Bismillah. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Rasulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, sevgili arkadaşlar, bugünkü akait dersimizde sizin için belki e, bir problem teşkil etmeyen ama e, nice e, farklı cemaatlerdeki e, Müslümanlar açısından problem olarak gördüğümüz akaidi de ilgilendiren e, resmi görevliler arkasında cuma namazı, cemaatle namaz kılmak ve e, resmi olarak e, bir camide görev alabilmek veya memuriyetin diğer e, kademeleri, şubeleri e, bunlara nasıl bakmamız gerektiği konularını inşallah işleyeceğiz. Bunlar Müslümanlar arasında özellikle tekfircilerle tekfir etmeyenler arasında tartışmalara sebep oluyor. Veya bazı Müslümanlar işte bu konularda ya tümüyle gevşek bir tavır alıp önemsemiyor. Herkesin arkasına cuma veya cemaat konusunda takılabiliyor. Uydum kalabalığa diyor bazıları da e, pireye kızıp yorgan yakma cinsinden böyle devlette böyle düzende cuma namazı mı olur filan diyorlar dolayısıyla e, bu konularda bizim dinden anladığımız e, yer yer akideyle de bağlantılı olarak değerlendirdiğimiz e, şeyi sizlerle paylaşacağım inşallah evet Müslüman her konuda, her şeyden önce e, Allah'ın gönderdiği e, Hablullah'a furkan olan, hakla batılı ayırt eden, ihtilafları çözmek için gönderilen ilahi kitaba e, kulak verir. Onun emirlerini e, hayata geçirmeyi, e, problemlerini onunla çözmeyi öne çıkartır ona ters düşen hiçbir yorumu, tevhili, izahı, efendim uygulamaları hayatında e, kendisine yönelik e, ciddiye almaz, e, oraya yönelmez, e, o tür uygulamalardan kaçınır. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bu konuda e, ölçü olduğu her türlü ihtilafı halletmede birinci derecede müracaat eseri olduğunu hepimiz biliriz. Onun hidayetle alakalı efendim, her şeyin açıklamasını içeren bir kılavuz olduğuyla ilgili ayetleri tek tek saymaya gerek görmüyorum. Anlaşmazlığa düştüğümüz konularda önce Allah'a sonra Resulüne müracaat etmeyi Nisa suresindeki ayetlerden yine öğrenmiş oluyoruz. Allah'a müracaat, O'nun kitabına müracaat etmektir. Resulüne müracaat da O'nun sünnetine. Evet. Yani hiçbir Müslümana Allah, niye falan alimin filan içtihadına uyup uymadığını sormayacak. Ama kitaba uyup uymadığından hepimiz, uymadığından herkes ve hepimiz hesaba çekileceğiz. Evet. O yüzden her şeyden önce işte cemaatle eda edilen ibadetlerle de cuma ile de alakalı hususlarda bu bir, bu girişi yapmak ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü Allah Resulü hiçbir zayıf olarak bile bize ulaşmış bir rivayeti yoktur ki ondan bir rivayet yoktur ki zayıf kanalla bile ulaşan şu şartlar olursa cumayı şartlar olmazsa cuma namazını kılmayın şöyle olursa cuma düşer şeklinde bugünkü bazı grupların cumayı kılmamalarına gerekçe olarak sundukları darul harptir işte halifenin cuma namazı kıldırmasıdır şu kadar sayıda insanın cemaat olmasıdır e, gibi e, böyle bir şart ileri sürmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Cuma'nın kılınmaması için e, herhangi bir şart şu söz konusu değilse şu yerine gelmezse Cuma kılma, kılınmaz gibi işaretle bile ifade edilecek bir husus yoktur. Böyle olduğu halde maalesef insanlar Allah'ın ve Rasulünün koymadığı e, şartları ilere sürerek Allah'ın kesin olarak emrettiği, peygamberin kesin olarak uyguladığı ve kılmayanlara karşı e, ağır ifadeler kullandığı e, farzı ı ayın bir ibadeti e, yasaklamaya gidebiliyorlar veya kılınmamasının e, gerekçelerini kendilerine göre bulmaya çalışıyorlar. Bunlar e, bir ibadet açısından bile Kur'an ve sünnetin ötesine geçmek, e, Allah'ın emrettiği, peygamberin hep uyguladığı bir ibadeti e, yok saymak, siyasi bir çıkarımla veya başka bir konuyla bağlantılı olarak da olsa e, Allah'a itaatsizlik peygamberin sünnetinin dışına çıkmak usul açısından da Kur'an ve sünneti çiğneyip başka bir usul icat etmek yönüyle benim müslümanca bir mantığımın almadığı nasıl müslümanlar bu kadar Kur'an'ı ve sünneti atlayarak onlara ters olan içtihatlar yapabilirler, yorumlara gidebilirler diye e, hüsnü zanla değerlendirmekte zorlandığım bir e, husus oluyor. Cuma'yı kılmama gerekçeleri. Evet. Kur'an-ı Kerim'den e, Cuma ile alakalı Cuma Suresi'ndeki ayetlerden yola çıkarak, Cuma namazının şartı olarak Hutbe şartını görüyoruz. Allah'ın zikri ifadesinden o anlaşılıyor. Onun dışında bir şart söz konusu değil. E, aynı, aynı zamanda tabi öyle vakti kılınacağı, cemaatle kılınacağı da peygamberin bu konudaki sünnetinden net olarak anlaşılır. Cuma'yı kılmaya e, mecbur olmayanlar, kendilerine cuma farz olmayanlar da kadınlar, köleler, hastalar olarak sayılır. Evet. Bunun dışında öğle vakti, cuma günü öğle vaktinde cemaatle bütün Müslümanlar nerede olurlarsa olsunlar, sayıları kaç olursa olsun, içlerinden birisi imamlık yaparak, hutbe okuyarak cumayı eda etmeleri gerekir. Bu bu kadar basittir. Tartışılacak hiçbir konu yok aslında. Evet. Müslümanlar tarih boyunca da böyle cumayı protesto falan etmemişlerdir. Evet. Herhangi bir gerekçeden dolayı pireye kızıp yorgan yakmaya gitmemişlerdir. Veya içtihatlara dayandırılan bu konu, hiçbir müçtehidin şöyle bir durum olursa cuma namazı kılmayın diyecek bir cesarete, daha doğrusu cürete sahip olmadığını da biliyoruz. Ama kraldan fazla kralcılık diyelim. Bazı şartlar ileri sürmüşler. O da cumaya çeki düzen vermek için, cumayı istismar edenlere fırsat vermemek için olsa gerektir. Yoksa bunlar <gülüyor> e, ne Darul Harb'te ne efendim <gülüyor> halifenin olmadığı bir yerde veya cumanın farklı kılındığı yerlerde e, cuma namazı kılmayın diye namazı yasaklama cüretine giden olmaz. Çünkü Allah'ın emrettiği bir şey var ve o şart diye ileri sürdükleri de, tekrar edelim, Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu bir şart değildir. Evet. Söz gelimi Ebu Hanife'nin şöyle demesi mümkün müdür? <gülüyor> Halife'nin cuma namazı kıldırması şarttır veya onun e, görevlendirdiği insanın. Maalesef Hanefi fıkı böyle bir iddiaya sahiptir. Evet. Halife olmadan, halifenin kendisi veya görevlendirdiği bir kimse e, olmadan cuma namazı başkasının arkasında kılınmaz. E, i̇nsanlar hiç düşünmüyorlar mı ki? Ebu Hanife bu yaşadığı dönemde halifelere itaat etmemeyi hatta onlara isyan etmeyi müminlere şart gibi görmüştür. Yani kendi zamanındaki halifelere hem Emevi halifelerine hem Abbasi halifelerine silahlı ayaklanma yapanlara destek olmuş. Yer yer talebelerini onlarla birlikte göndermiş, para yardımı yapmış bir insandır. Yani halifelere karşı kıyamı destekleyen ve halifenin kendisine verdiği görevi yapmayan, yerine getirmeyen, e, vallahi vasitî caminin direklerini say dese, ben ona itaat etmem diyen bir şahsiyet. Ve ona itaat etmediği için, zindanlara o ihtiyar yaşta atılıp, eziyet işkence gör, görerek e, efendim, e, orada e, hapishanede hayatını noktalayan e, eziyetler altında e, şehit olan bir kimse. Şimdi böyle bir Ebu Hanife bu bana zulmeden itaat edilmesi gerekmez dediğim, itaat edilmemesi icap etti eder dediğim ayak, e, şey, e, alaşağı edilmesi gerekir dediğim halifenin arkasında cuma namazı kılacağız yoksa başkasının arkasında cuma namazı olmaz der mi Allah için yani bu kadar isyan ettiği alaşağı etmek istediği e, itaatsizliği din olarak gördüğü bir şahsın arkasında ancak cuma namazı kılınır demesi hiç mümkün olur mu? Dolayısıyla e, siyaset e, nelere e, kadir olmuş diyelim. Kadir kelimesini mecazi anlamda kullanmış olduğumu düşünün. Yani dini ne kadar nasıl tahrif etmişler. İnsanlarda mantık filan da bırakmamışlar. Böylesine e, Zalim halifeye ayak zalim halifeye karşı ayaklanmayı öne çıkartan bir imamın mezhebi devlet mezhebi olmuş. Bırakın o halifeden halifeyi ondan çok daha zalim halifeleri tauhut kabul edilecek devlet başkanlarını bile e, kabul eden, onların emrine giren bir Diyanet çizgisine rahatlıkla gelmiş Hanefi e, esasları. Onlara alet edilmiş, istismar edilmiş. Yani uz, devlete karşı ayaklanmayı, zalimlere karşı uzlaşmasız bir tavrı öne çıkartan bir imamın mezhebi, e, her türlü devlete karşı e, destek olan, yardımcı olan, onlara koltuk değneği görevi yapan, e, zalim sultanlarla değil, tağutlarla bile uzlaşan bir anlayış haline gelmiş. E, dolayısıyla e, bu e, anlayış içerisinde cuma namazı tabii ki e, güya bir taraftan siyasi bir şuur verilmek, durumunda olurken diğer taraftan e, Kur'an ve sünnet çizgisini e, siyasetin e, ister olumlu ister olumsuz bakış açısıyla siyasetin gölgesinde kalan e, bir e, önemsiz bir e, teori olarak kalmış tabirler, izahlar vesaireler. Evet. Kur'an'ın bulunduğu hatta sayı hadislerin bulunduğu bir yerde ictihad olmaz. Efendim, meşhur tabirle nas'ın bulunduğu yerde ictihada mesal yoktur denilir. Evet. Yani ayetin emrettiği bir konuda ne yapılmaz? İctihad yapılmaz. Bütün insanlar toplansa Allah'ın hükmünü değiştirebilir mi? İctihad ilahi emre karşı onun nakz edecek şekilde ictihada ictihad denilir mi? Buna rağmen Allah emrediyor. Bazı hocalar, bazı anlayışlar, bazı cemaatler rahatlıkla yasaklayabiliyor. Ve insanlar Allah'ın emrini değil, bazılarının yasaklamasını öne çıkartıyor. Allah'ın emrettiği bir şeyi kim, hangi hakla yasaklayabilir? Tağutlar yasaklar, onu anladık. Ama İslam adına hangi ilim erbabı, Allah'ın emrettiği bir ibadeti, genel bir ibadeti, hiçbir ayetten delil çıkartamadan, efendim, peygamberin devamlı uyguladığı ve hiçbir şekilde terkine dair bir şey söylemediği halde kılmamayı fazilet gören veya kılmayı yasaklayan bir zihniyet, aslında ağır sözler söylenmeyi hak eden bir zihniyettir. Ama işte fıkıh da bizim yer yer böyle işlemiş. Yani bu fıkhi esaslara dayandırarak ayetlerin dışında bir anlam çıkartmaya kalkabiliyor insanlar. Söz gelimi Süleymancılar gibi bazı cemaatler fıkıhtaki darul harp anlayışından yola çıkarak Allah'ın çok şiddetli bir şekilde suç olarak gösterdiği faize helal demiyorlar mı? Yani nasıl izah edersiniz bunu? Bir Müslüman'ın Kur'an'ın hükümlerine ters bir hüküm işte falan alim şöyle demiş filal kitapta böyle yazmış diyerek bir hocanın onların önde gelen hocalarından birisiymiş. Hüseyin Kaplan diye birinin Vazının sonunu dinlettiler bir kasetten. Daha önce de söylemiştim. Bir konuda vaz ediyor, sonunda birkaç cümleyle dua ediyor. Vaz sonunda hocaların çoğunun yaptığı gibi. O cümlelerden bir tanesi aynen şöyleydi: Helal olduğu halde, helal olduğu halde faize haram diyenleri de kahreyle ya Rabbi, millet dua diyor? yani helal olduğu halde haram diyorlarmış faize bazıları onları da Allah'ın kahretmesi için dua ediyor. Yani biz faize haram diyoruz ve kahrolmamızı istiyorlar Allah'tan. Biz onlara aynı şey demeyiz tabi. Yani Allah'ı haram kıldığı halde faize helal diyenler benzer şekilde beddua etmek bize yakışmaz ama bu kafa nasıl bir kafadır? Evet, maalesef dini ihtilaflar mecmuası haline getirdiler. Her konuda bir itiraz eden var. Her konuda farklı bir görüş. O, onun dediğini nakseder. O, onun e, anlayışını. İyi tamam, birbirlerini naksettiler. Birbirlerini yalanladılar da Allah'ın haram kıldığını e, helal kılacak kadar Allah'a Allah ihtilaf edecek kadar iş götürülür mü? Ve bu Müslümanlık adına yapılabilir mi? Maalesef yapıyoruz, yapılıyor. Evet. İki tane dünya savaşı yapan birbirlerinin ülkelerini, şehirlerini birbirlerinin tepelerine indiren Avrupa ülkeleri iki Dünya Savaşı ile birbirlerini mahveden Avrupa ülkeleri tek devlet oldular. Bu kadar tarihi problemlerine rağmen, ırkçılığa rağmen tarihte hiçbir arada tek devlet olmamalarına rağmen ama Müslümanları kendi yaşadıkları coğrafyalarında bile bin bir gruba böldüler ve hala da bölüyorlar. Bölmekle de yetinmiyorlar. Birbirlerini tekfir edecek, birbirlerine düşman olacak kadar birbirlerine düşürebiliyorlar. Onların görevidir, onlar düşürmek de ister, şaşırtmak da ister ama müminler ısırıldıkları bir delikten on defa, 110 defadır ısırılıyorlar. Evet. Bunları nasıl izah edeceğiz? Ben zorlanıyorum. Evet. O yüzden yine la ilahe illallah diyenlere karşı çok ağır söz söylememeye gayret ediyorum. Kendimi frenliyorum. Yoksa kızdığımız insanlardan bir farkımız olmaz. Biz de tekfircilerden onlara çatarken onlara karşı veya farklı cemaatlere karşı benzer hataları işlemiş oluruz. Allah müminlere basiret versin. Kur'an'dan, sünnetten ayırmasın. Evet. Şimdi deniyor ki işte Tağutî devletler cuma namazı kılmayarak ne yapılır? Onlarla mücadele edilir. Ee, onlar cuma namazı kılınmasını isterler. Gerçekten tağutlar cuma namazı. Ee, öyleyse kılmayınca onlara tavır almış oluruz. Biraz daha ikindi namazını, akşam namazını da kılma. Daha çok tavır al daha çabuk yıkılsın devlet. Namazı terk etmekle devlet yıkılacakmış. Halbuki böyle bir şey mantık nasıl izah edilir? Yani cuma namazına kimse gitmese devletin yıkılmasıyla ne alakası vardır? Cuma namazına giden kimseler mümkün devlet imamlarına ee, uyuyorlar vesaire. İyi de cumaya gitmeyen insanların adedi e, e, İslami devlet isteyenlerin adediyle e, orantılı mıdır? Yani eğer devlet yıkılacaksa tekrar ederim diğer namazlarda kılınmasın filan demek de doğru değil. Çünkü ulema şunda ittifak eder. Bir ülke fethedilecek. Bir ülke e, İslam e, topraklarına girecek. Ama bunun için e, oraya karşı savaşanlar bir namaz vaktini geçirecekler. Namazı geçirmeden, namazı e, terk etmeden o şehri, o e, beldeyi İslam toprağı haline getirmek mümkün değil. Dursun denir o ülkenin fethi. Orası İslam devletine girmesin ama Müslümanlar namazı terk etmesinler. Allah bizden falan vilayeti filan toprağı İslamlaştırmayı istemiyor önce. Bizden namazı istiyor. İbadetleri emrediyor ötekisi imkan dahilinde hiç taviz vermeden ele geçirilirse, yapılırsa güzel bir şeydir. Ama bütün müminlere emredilen yapmayınca hesaba çekilecekleri bir durum değildir. Ama hesaba çekileceğimiz ibadettir, namazdır. Dolayısıyla yani devlet için bile olsa bir namaz terk edilmez. Kaldı ki Nerede o kafa nereden çıkartıyor ki cuma namazı kılmazsak tavutî güçleri zayıflatırmışız. Evet. Kılarsak taviz vermiş olurmuşuz. Evet. Yani namazla tavutların rızası arasında böyle bir denk, denklem kurmak bilmiyorum bir Müslüman zihne nasıl yakışabiliyor, evet. Bunlar işin bir tarafı, tabi öteki tarafını ele alırsak e, camiler, e, camideki görevliler gerçekten. E, İç dışı kâfirleri ne kadar rahatsız ediyor, yakıyor bilmem ama içi bizi yakıyor. Cuma namazı da beş vakit namaz da mümin olan insanların arkasında kılınır. Yani imamda aranacak ilk şart mümin olmasıdır. Yani imamda mümin olmazsa kim mümin olacak gibi bir soruyu siz sormazsınız. Ama vatandaş sorar. Yani camideki imamlar mümin değil de yani Hristiyan mı şimdi filan derler. Evet. Biz kimseye efendim bir damga vurma durumunda değiliz. Nereden bileyim ben falan camide görev yapan kimsenin mümin olup olmadığını. Biz zahire bakarız. Kalplere Allah nüfuz eder. Nahnu nahkumu biz zahahir vallahu alame bis serair. Biz zahire göre hükmederiz. Sırlara Allah vakıftır. Kalplerde geçenleri o bilir. Zahiren biz bir kimsenin iman ettiğini la ilahe illallah sözünden sonra namaz gibi ibadetlerinden anlarız. Sonra diyelim ki bir camide görevliyse insanlara nasıl bir din anlatıyor? Allah'ın e, rahmetine mi, lanetine mi muhatap olacak şekilde e, nasıl e, görev yerine getiriyor? Ona bakarız. Kur'an-ı Kerim malum Bakara Suresi 159'da ve yine diğer Bakara Suresi'nde e, bazı ayetlerde yazılıyor. E, bu konuda hakla batılın karıştırılması, hakkın gizlenilmesi konularında ıı, açıklamalar yapar. Ee, Yahudiler üzerinden konuyu ele alır ıı, ve direkt olarak bize emir ve yasaklarda bulunur. Evet. O ayetlerden birinde ne denir? Ketmetmekle alakalı Kitapta açıkladığımız hükümleri gizleyenler, ketmedenler var ya. Evet. Kur'an'ın en temel mevzu malum tevhiddir, şirktir. En başat konu budur. Diğer konular bu iki kavramı açıklamak üzere değerlendirilir. Ulemanın genel bir tasnifine göre Kur'an'ın üçte biri tevhid ve şirkle alakalıdır. Tevhidi konular, imani konularla alakalıdır. Diğer konular da bunu takviye eder aslında. Şimdi güncel boyutlarıyla tevhidi, şirki hangi cami görevlisi anlatıyor insanlara? Putperestlikten ne kadar bahsediyor? Atatürk'ten onun ilkelerinden onun heykellerinden, ona tapılan uygulamalardan, işte paranın kutsallaştırılmasından, futbolun, müziğin tanrılaştırılıp ilahlaştırılmasından, okullardaki gayri İslami uygulama ve eğitim anlayışından, efendim, devletin küfür olarak kabul edilecek kanun koymasından ve uygulamalarından hangi camideki görevli insanları bu konuda Kur'an'i ölçüler içerisinde Kur'an'daki hakikatlerin güncelleşmesi açısından onların anlayacağı tarzda bilgilendiriyor. Yani gizliyorlar mı, gizlemiyorlar mı bu hakikatleri? Allah da ne diyor? Lanet ediyor. lanet ediyor. Ve lanet eden bütün varlıklar da lanet eder diyor. Peki Allah'ın lanetinin kendi üzerinde olduğu bir kimsenin arkasında namaz kılınır mı? Lanet demek Allah'ın hiç rahmeti et rahmet etmeyeceği bir durum demek. Allah'ın rahmet etmediği bir kimsenin cennete gitmesi dünyada ona ilahi bir yardımın az da olsa gelmesi beklenmez. Allah kafirlerin bile hepsine lanet etmez. Evet. Dolayısıyla dini gizleyen insanların lanet edildiğini çok net olarak vurgulanıyor. Hatta tevbeleri nasıl bunların? Ondan sonraki ayet İllellezine tabu ve aslahu ve beyyenu Şirk koşan veya açıkça kâfir olan bir kimse nasıl tövbe eder? Onun, evet İslam'a girmesi yeniden nasıl mümkün olur? Allah'tan haf ister, tövbe eder yani. Başka bir şart var mıdır? Yani anlatma, Yok, sadece kâfirden, müşrikten bahsediyorum. Herhangi bir kâfir. Herhangi bir şirk koşan bir kimse tevbesi, tevbeden başka bir şartı var mı affedilmesi için? Tevbe eder, pişmanlık duyar yani. Allah da affeder. Şirki de affeder mi? Tevbe ederse? Tabi. Ama ama ketmedenleri Allah tevbeyle affetmiyor illa ellezena tabu ancak tevbe ederler. Başka ve aslahu ikinci bir şart daha. Ve beyenu üçüncü bir şart daha. Bir müşrik için böyle şartlar yok. Tevbe edecek yetmez. Lanetlik bir suç. Ve aslahu kendilerini ıslah edecekler. Düzeltecekler. Eski çizgilerini değiştirecekler. O insanlardan korkup Allah'tan korkmayan, insanlardan korktukları için hakkı gizleyen anlayışlarını ıslah edecekler. Bu da yetmiyor. Ve beyyanu. Gizledikleri hakikatleri insanlara açıklayacaklar. Ancak bu üç şartı da yerine getirirlerse Allah tevbeleri kabul edendir. diyor. Şimdi bu olayın vehameti bu boyutlarda böyle bir kimseye hocam demek saygı duruşu saygılı davranmak hürmet etmek veya namazımızı lanet edilmiş insanlara onların sırtına yüklemek onları Allah'a bizim namazlarımızı ulaştırsınlar diye arkalarında namaz kılmak ne kadar doğru olur Yani dini tahrif etmişler. Tevhid dinini düzenlerle uzlaşan bir muharref din haline getirmişler. Tekrar edeyim. Hiç camiye gittiğinizde güncel boyutlarıyla tevhidten ve şirkten bahseden bir namaz kıldırma görevlisine veya vaize rastladınız mı? Kaç defa camiye gittiyseniz. Çocukken, gençken, şu zaman, bu zaman. Evet. Kaldı ki bir defa rastladınız olsa, iki defa rastladınız olsa bu yeterli midir? Yüzlerce konuşmalarında, hutbelerinde, vaazlarında, çiçekten, böcekten, verem savaştan, trafikten bahseden görevli bir defa da tevhidden bahsetmiş. Kaldı ki bahsettiği tevhid Atatürk ilke ve inkılaplarına, cumhuriyet kanunlarına, mevcut kurallara, kaidelere, halkın din anlayışlarına ters düşmeyecek. Yani ne yapılmış? Tümüyle törpülenmiş kuşa benzetilmiş bir tevhid olacaktır. Çoğu cumada hutbe okuyan görevliler devlete, dolayısıyla tağuta dua ediyor. Dolayısıyla tağuta karşı çıkması, insanların tağuta kulluğundan vazgeçirmeye çalışması temel görevi arasında olduğu halde kendisinin neye inanıp inanmadığını da gösterecek tarzda tawutlara dua etmesi veya işte Atatürkle ilgili 23 Nisan 29 Ekim hutbeler okuması ne ile nasıl izah edilecek? Bu sene 23 Nisan regayıp kandiline denk geliyor. <gülüyor> ne yapacaklar bakalım dersin. İkisini beraber kutlayacaklar. İşte Afişlerde işte hem 23 Nisan'ınızı hem regaip Kandil'inizi kutlarım belediye başkanı ee, göreceğiz. Bir taraftan Allah'ı bir taraftan şeytanı memnun etmek. Tağutların kutsal günüyle işte din adına kutsal kabul edilen bir geceyi beraber değerlendirmek. Altısı içinden altısı dışından. Yani bu namazın şartları değil. Altısı dinin içinden, altısı dinin dışından. Böyle tağutla e, tek ilahı aynı e, zaman diliminde memnun etmeye çalışmak. Evet. Dolayısıyla camilerimiz işgal altında. Maalesef devlet çok ucuz bir destekçi bulmuş. Bir maaşa bütün halkın devletin yanında yer alması için ne yapıyor? Bir kişimseyi kiralayabiliyor ve din adına bütün o civar devlete bağlı olmuş oluyor. Camiler maalesef devlet dairesi, görevliler de devlet memuru konumundalar. Dilipak'ın ifadesiyle camiler kiliseye benzedi, imamlar da papaza diyor. Ben demiyorum Dilipak diyor buna. Böyle bir camide, böyle bir resmi görevlinin arkasında cuma namazı kılınır mı? Cuma namazı değil cemaat namazı ikindi akşam yatsı namazı kılınır mı? Ee, evet. Yani kimsenin tekrar edeyim mümin veya kafir olduğuna hükmetmiyoruz. Ama e, namazlarımız e, oyuncak değil tabi. E, bir ilahi görevse lanet edilme ihtimali çok büyük olan insanlara nasıl namazı emanet edeceğiz? Efendim bazı imamlar var deniyor. Tevhidi anlatıyor, şirki anlatıyor, düzene çatıyor, çatır çatır konuşuyor. Ben duymadım. Belki vardır. Siz gördünüz, duydunuz. Mu? Varsa kaç tanedir? İki veya var da niye biz duymadık? Gerçekten ne kadar e, tevhidi bilince sahiptir? E, yani birkaç dakikalık bir konuşmasından yola çıkarak e, gerçekten böyle olup olmadığı tartışılır. Allah rahmet eylesin. Çok oldu öleli. Ve diyordu ki son zamanında bugünkü aklım olsaydı vaizlikle, imamlıkla uğraşmaz. Üç beş talebe alır onlarla uğraşırdım. Çok yanlış yapmışım. Diyordu. Sürüldü Modoka Camii'ne en son. Burada. Oradan e, emekli oldu. Sonra da işte vefat etti kaç sene. Evet. Ve ikincisi yok zaten. Bir tane Timurtaş'tan bahsedilir. de imamdı. Eyvallah. Şimdi Diyelim ki günümüzde Timurtaş gibi veya başka birisi gibi veya onlara benzemeyecek tevhidi şirki çok güzel anlatan bazı görevliler var. Olduğunu varsayalım. Şimdi bunlar da ne yapıyorlar? Düzeni aklamış oluyorlar farkında olmadan. Bir örnek vereyim. Bir general bir camiye gelse, şu askeri rütbesiyle, işte ne generalse, tüm general, o general, kor general vesaire işte. Camiye gelse, cemaat, bugüne kadar neredeydin? Alnın secdeye gelmiyordu, hiç cami namı tanımıyordun. Ancak bugün mü aklın başına geldi. Ya da hani arkadaşların senin. ''Niye tek başına geldin?'' filan demez. Ayrı bir apayrı bir hürmet ederler. Günlerce ''Ya bizim camiye biliyor musun? General geldi.'' Diye ayyuka çıkarırlar ve genel olarak yapacakları yorum şudur. ''Ya bir de orduya gavur.'' diyorlar. ''Bak ne imanlı askerler var. General geldi camiye, general.'' Ordumuz maşallah böyle imanlı askerlerle dolu demezler mi? Bir general biraz kafaları çalışsa insanları ne yapmak için devletçi yapmak için arada birkaç generali abdestsiz, maddesiz gönderirler camiye. Ama yok onu da o kadarında yapmazlar. Onların burunları Müminlerin ayağının değdiği halıya değmez. Şimdi bunu niye söyledim? Bir general bütün orduyu aklar vatandaşın gözünde. Bir camiye gelmiş olsa. Şimdi bir diyanet görevlisi falan camide tevhidi güzelce anlatmış olsa sana bana derler ki bir de diyanete çatıyorsunuz devlet kurumu, tağutun kurumu diye, bak maşallah bir hocamız var şöyle şöyle gümbür gümbür anlatıyor, diyanette maşallah canım yani güzel insanlar var. Öylesin dediğiniz gibi tağut kurumu filan değil. Bak ne güzel bir tane adam, bir tane hoca denilen insan bunları yaparken o kurumun çatısı altında yaptığı için halkın nazarında o kurumu aklayıverir. Meşrulaştır. Meşrulaştırır tümüyle. Daha önce örnek verdim mi bilmiyorum. Kendim için tevbe ettiğim bir olay oldu. Çok oldu tabii bunlar ama 1981 veya 82. kaç yıl olmuş? 33 sene önce, evet, Adapazarı'nın Karasu ilçesinde Edebiyat Öğretmenliği yapıyorum, ee, 4 yıl kadar bir öğretmenliğim var, sonra istifa ettim tabi, ee, bir gün portakal almaya gittim bir manava. Selam Aleyküm filan, neyse kaç para portakal? O güne göre 200 lira. Hocam 200 lira portakal ama eski paralar. Ee, sana 150 lira. Niye bana 150 lira diyeceğim tuttu? Ya hocam siz olmasanız biz çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Elhamdülillah sizin gibi Müslüman öğretmenler var da, kızımızı okula gönderiyoruz. Hopala, Beynimden vurulmuşa döndüm. Yani bizim gibi Müslüman öğretmenler var, o yüzden kızını okula gönderiyor. Yoksa göndermeyecek. Bu bana öyle bir hakaret geldi, öyle bir soğuk buz gibi duş oldu, portakalı falan bıraktım elimden, dedim ben çok rahatsızım, Kalsın portakal filan. Anlatacak durumum yok. Benim gibi bir öğretmen yüzünden okula gönderiyormuş. Ben olmasam göndermeyecekmiş. Yani ben ne yapmış oldum? Onun gözünde. Okulları, liseyi meşrulaştırmış oldum. Dedim ki, ben ne biçim durumdayım vatandaşın gözünde. Yani adam güya iltifat ediyor. İyi de, o iltifat, bana tekrar edeyim, çok büyük bir küfür, hakaret geldi. Onun gözünde okulları meşrulaştıran, ben olduğum için çocuğunu okula gönderen, tavuti kurumu benim yüzümden meşrulaştıran bir durum. Dolayısıyla ondan sonra daha çabuk istifa etmeyi düşündüm. Evet. Şimdi gelin e, ne yapın? E, Müslüman bir öğretmenin durumunu meşru görün veya tevhidi anlatan bir cami görevlisinin yaptığını takdirle, faziletle aferin bak korkusuzca anlatıyor deyin. Evet. Bunun vebalinin herhalde hakkı ketmedenden çok daha hafif olduğunu iddia etmek e, tağuti kurumları tanımamak demektir. Sonra diyelim ki öyle bir görevli var. Müslümanlardan bazıları sen veya senin arkadaşların ya bu güzel imam ben bunun arkasında cuma da kılarım beş vakit namaz da kılarım diye oraya gittiniz. Veya gitti bazı sakallılar. Başkaları da ya bak Tauta karşı çıkan şu adamlar da camiye gidiyor. Herhangi bir imamın arkasında namaz kılıyor diyecekler. Senin seçici olarak gittiğini bilmez insan. Demek ki gayet doğalmış filan da gittiğine göre Diyanet camileri görevliler bir problem taşımıyormuş diye genelleştirir de olayı. Evet. Arkadaşlar, yarım hakikat düpedüz yalandır. Yalanın değişik versiyonudur. Hakikatin yarısını söylemek, hakikate ihanettir. Doğrunun yarısı olmaz. Doğru doğrudur onu yarıya böldünüz mü, katletmiş olursunuz. Dinin bir kısmını anlatıp bir kısmını anlatmamak, ya hiç olmazsa bir kısmını anlatıyor bak, güzel hiç olmazsa yarısına olsun anlatıyor, denilecek bir fazilet değildir. Bakara Suresi 85. ayet, evet, kitabın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmek, Dinin bir kısmını gündeme getirip, bir kısmını yok saymak. Dünyada rezil ve rüsvaylık, ahirette de acıklı bir azaba atılmak demek. Tekrar ederim, biz halici filan değiliz, tekfirci de değiliz, cami imamları şudur budur, inançları budur, benim derdim o değil arkadaşlar. Bizim derdimiz, arkalarında namaz kılabilecek miyiz, kılamayacak mıyız? Meselemiz onunla alakalı. Ha, böyle bir görev yapılır mı ee, diye bir başlık açıyorum şimdi. İkinci başlığımız tavutun emrinde bir görev yapmak. Mevdudi gibi bazı alimler e, bugünkü dünyada e, hiçbir devlet memurluğunun meşru olmadığını, caiz olmadığını söylerler hiçbirine yani imamlık da belediye görevliliği de herhangi bir yerde herhangi bir devlet kademesinde çalışmayı gayrimeşru görürler. Topyekun. Ee, Tabi bazıları da var ki her türlü memurluğu caiz meşru görür. Vatandaşın işte devlet kapısı diye çok önemsediği şeydir. Onların da kendilerine göre gerekçeleri var. E sen görev almazsan daha kötü insanlar gelecek. E daha mı iyi olur? Hiç olmazsa sen gayr meşru bir şey yapmazsın. Meşru fazla bir şey yapmasan bile eksin olmaz. Artın olmasa bile sıfır olursun en kötü ihtimalle derler. Veya yani onu direkt olarak yasaklayan ne var? denilir veya işte uzlaşmacı bir eda ile bugün biraz daha eskisi gibi baskılar yok ve benzeri gerekçeler sunarlar tabi memur emredilen demek amir emreden memur emredilen bir mümin kimin emrine girer tağutların memuru olabilir mi onların çarkını çevirebilir mi? Topyekün reddetmesi, inkar etmesi, iman açısından şart olduğu tağutların emrinde onların bir memuru olarak bir görev yapabilir mi? Yani kendisine kanunlarla, genelgelerle, yönergelerle, tağutların emrettiği bir konumda hele dinle alakalı bir görev, bir faaliyet yapabilir mi? Evet. Ve 657 sayılı devlet memurlarının e, tabi olduğu işte 1982'de çıkan e, kanunla e, Cumhuriyet ilkelerine, Atatürk ilkelerine, laik demokrasiye vesaireye bağlı kalacağını yemin edebilir mi bir memur? Cami görevlisi de, öğretmen de, eee hem imzalı bir kağıda şey bir kağıda imza atıyorlar, e, memurlar kanlı bilirsiniz e, oradaki yemin meselelerini. Evet. Şimdi bir bu yemin aslında ne değildir? İslam açısından yemin değildir. E, eyvallah. Yemin metnini okumayayım isterseniz. Bilirsiniz. Evet. Şimdi bu, bu İslam açısından yemin sayılmaz. Çünkü yemin sadece Allah adına yapılır. Kur'an'a bile yemin edilmez. Hani bazıları Musaf Kur'an çarpsın der veya elini Kur'an'ın üzerine koyarak yemin eder. Bunlar Hristiyanlıktan devşirilen hususlardır. Hristiyanlar İncil'in üzerine el basarak yemin ederler. Hatta Obama bile devlet başkanı yeminini İncil'e el basarak yapmıştır. Yani da mahkemelerde bile yemin İncil'in üzerinedir. Ama bizde öyle Kur'an'ın üzerine el basmak veya Kur'an'a yemin etmek, Kabe'ye yemin etmek, Peygamber'e yemin etmek, filan yoktur, öyle yemin olmaz. Ya da işte çocuğumun ölüsü üzerine filan diye e, anasına, çocuğuna, babasına filan yemin olmaz. Olursa ne olur? Olursa şirk olur. Allah gibi üzerine yemin edilecek bir kutsal tanıdığı için bu yemin, yemin olarak sayılmaz ama yemin etmeye kalktığı için Allah gibi kutsal başka varlıklar tanıdığı için adına yemin edilecek şirk olmuş olur. Bu şirk ulemanın ifadesine göre küçük şirktir. Ee, küçük şirk arkadaşlar daha önce de söyledim tekrar edeceğim. Ee, kişiyi ebedi cehennemlik yapmaz. Küçük şirk. Ama Küçük şirk, büyük günahlardan daha büyük bir günahtır. Zina yapmaktan, adam öldürmekten, içki içmekten daha büyük bir günahtır. Şirk olarak küçüktür ama şirk olması hasebiyle büyük günahlardan daha büyük bir günahtır. O yüzden namusum üzerine yemin ediyorum mahkemelerdeki ifadeler, Şerefim üzerine yemin ediyorum. Efendim, falan üzerine yemin ediyorum. Çocuğumun üzerine vesaire. Mahkemelerdeki o yemin gırgır geçilecek bir şeyle bir zamanlar afedersiniz, genel evde çalışan bir kadın bir mahkemede problemi varmış. Yemin eder misin demiş hakim. Tabii nasıl yemin edeceğim? İşte namusum, şerefim üzerine yemin ederim diyeceksin. Vallahi Hakim Bey demiş, ben nerede çalışıyorum biliyorsun. Yani namusum üzerine yemin edeceksem ederim. Ama biliyorsun ki ben nerede çalışıyorum. Yani namusla ne alakam var benim?" demiş. Hakim de "Kanun böyle, ne yapalım?" Evet. Şimdi namusun üzerine yemin etmek veya başka şeyler. Bunlar tekrar edeyim İslam açısından yemin sayılmaz ama başka şey üzerine yemin ettiği için şirk kategorisine girer. Yemin sadece Allah adına yapılır. O da 3 kasem harfi vardır. Vavül kasem, baül kasem, taül kasem diye. Yani hepsi harfi Cer'dir. Dolayısıyla esre yapar. Vallahu bir şey ifade etmez. Ama Vallahi yemindir. Billahi, tallahi. Üçü de Allah adınadır ve kasem olarak kullanılır. Bu, bu kelimelerin dışında yani Allah'a yeminin dışında başka yemin olmaz. Evet. Sadece Allah dilediği şeyler üzerine yemin eder. Evet. O yemin ifadesini bir kenara bırakalım. İçinde kaç tane elfazı küfür vardır? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İn inklaf ve ilkelerine iki mi oldu? Anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağına dair yemin ediyor. Yine devam ediyor, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'nı eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağına yemin ediyor. Kaç oldu? Dört mü? Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerlerini benimseyip koruyup bunları geliştirmek için çalışacağına bu da bir elfaz-ı küfür yine. İnsan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilmeye kaç oldu? Hep bunlar elfazı küfürdür. Evet. Bunları davranış halinde göstereceğine namusu şerefi üzerine yemin ediyormuş. Devlet memurlarının yemininden okudu. Evet. Tabi bu elfaz küfrü insan ikrah olmadan söylerse, ister şaka niyetiyle, ister başka bir niyetle bile söylesin, inanmadan da söylesin e, alimlerin ittifakına göre kafir olur. Bütün akait kitapları açıkça bunu ifade eder. Söz gelin birkaç tane fetva okuyayım isterseniz. kişi Ali Yülkari Fıkı Ekber şerhinde kişi ikrah altında olmadan manasını bilerek bir küfür sözü söylerse söylediğine inanmasa dahi kafir olur der. İbn Abidin mesela Hanefi fıkhının en meşhur kitaplarından kim küfür kelimesini ister şakayla ister oyun olsun diye telaffuz ederse tüm ilim adamlarımıza göre kafir olur. Evet. İmam, Ebu Bekir el-Cessas meşhur ahkamül Kur'an'ı var. İkrah hali olmaksızın küfür lafzını bir kimse ister şaka ister ciddi olarak dillendirse o kimse kafir olur. Yani bu kadar kim putlara tapınırsa, secde ederse İslam'a inansa bile küfre girer. O ayrı bir konu. Evet. elfaz küfürle alakalı bütün alimlerin sözleri benzer şekildedir. Niye? Çünkü ayet var. Bilirsiniz. Nahil suresi 136. ayet olacak. Veya 132. Men kefere billahi min ba'di imani illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnün bil iman diye devam eden ayet. Kim küfret açarsa zorlanan insan, ikrah olunan insan hariç Allah'ın gazabı ve azabı onadır şeklinde ifadelendirilen Ammar bin Yasir hakkında inen ayet yemin, yemin aynen öyledir hadiste yemin yemin edenin niyetiyledir. dolayısıyla sen başka bir niyetle yemin etmiş olsan bile sana yemin ettirenin e, niyeti geçerlidir ee, o yüzden kaytarma yolu yok o konularda. Evet. Şimdi olay sadece yeminle filan alakalı değil ve bütün bu, bunları insanlar e, hiçbir ilmi şer'i dayanağı olmaksızın yani ben inanmıyorum ki deyip geçiyor. Yani inanmadan küfür lafzı söylenmesinin sanki caiz olduğu gibi e, bir anlayış ee, hiçbir ilmi dayanağı yoktur. Ee, formalite sayıyor kendisine. Ne demekse formalite yani şer'i açıdan formalitenin şer'i bir karşılığı yoktur. İşte İslam kılıfına uydurulmaz. Yani İslami manada bir izahı yoktur anlamında. Evet. Evet bunlar tabi üzerinde durulması gereken esaslardır. Tabi bize göre bütün memurluklar eşit değildir. Bir belediyede sıradan bir görevle, bir mecliste bir milletvekili olmak veya bir hakim, savcı olmak aynı sayılmaz. Ee, yani derece derece aralarında fark vardır. Üç şey, memur tipi Üç yerdeki memuriyet e, imani tehlike arz eder. Yani e, bir muvahhid kimse oralarda kesinlikle bir görev alamaz. Hiçbir şekilde meşru görülmez. Bu üç yer e, düzenin sacaya kabilinden üç temel e, tağuti, e, tağutun üzerine oturduğu kurumdur yasama, yürütme, yargı deriz. Bu üçünde görev alınması hiçbir şekilde. Yani bir kimsenin meyhanede veya ne bileyim başka nehanede çalışmasından çok daha çirkindir. Ee, orası bir haram işlenilen yerdir. Buralarsa küfür işlenilen yerlerdir. Yasama malum kanunların yasası e, ortaya atıldığı, kanun yapıldığı teşri dediğimiz Allah'ın e, hükümlerine nazire alternatif olarak ona ait olan yönetmek ve kanun yapma hakkının e, kendilerinde görüldüğü yer. Mecliste görev almak ister memur olarak ister çaycı olarak Tabii ki esas kanun yapma görevi İslam'la bağdaşmaz Onlar tavutlardır tümüyle yani Alimin birine bir tercih sormuş Ben Zalim yöneticilerin elbiselerini dikiyorum Ben de zalimlere yardımcı olan kimselerden miyim diye yok demiş Sen zalimlere yardımcı olanlardan değilsin sana iplik satan, düğme satan, kumaş satan insanlar zalimlere yardımcı olanlar. Sen direkt zalimlerin kendisisin. Ee, yani onun gibi e, oralarda görev yapmak, tağuta yardımcı olmak demek değildir. Tağutun kendisi olmak demektir. Yasama yürütme, yargı yürütme yasa, yasaları yürüten uygulayan polis, asker e, özellikle e, gibi e, işte, görevlerdir. Subaylık görevi, işte polislik görevi, e, tawutların direkt e, e, gayri İslami, gayri insani kanunlarının e, e, insanlara uygulattırıldığı e, silah zoruyla, baskı zoruyla yapıldığı yerlerdir. Oralarda bir mü'min görev alamaz. Ya da oralarda çalışanlarla samimiyet kuramaz. Evet. Üçüncü olarak da yargı dediğimiz, hakimlik, savcılık, biraz daha devam edersek, avukatlık gibi tağutların çıkarttığı kanunlarla insanları yönetmeye kalkan o kanunları ee, insanlara adalet diye zulüm içerdiği halde uygulamaya kalkanlar bu üç memurluk hiçbir şekilde onaylanmaz. Böyle bir kimse buralarda çalışanların e, akidesi e, normal olarak kabul edilmez. Bize göre tabii Allah nasıl değerlendirir bizim görelim Kur'an'dan, dinden anladığımıza göre böyledir. Bunun dışında en tehlikeli iki meslek, iki memuriyet daha vardır. Birisi camideki görevliler ki tağutları ayakta tutan, besleyen, onları aklayan, meşrulaştıran, halkın devletin dinine tabi olmasını sağlayan ee, en önemli işte cami görevliliğidir, tahta göre en önemli görev gibi. İkincisi de başta din dersi öğretmenliği olmak üzere öğretmenliktir. En riskli görevler olarak. Deminki üç e, e, temel e, sakınılması gereken memuriyetten sonra. Bu ikisi sayılır. Çünkü insanları gayri e, İslam adına e, tahrif edilmiş bir dine devlet dinine çağırmış olacaklar. Evet. Yani dev, e, İslam'ın devleti olmadığı bir yerde devlet İslam'ı olur. Dinin devletleşmediği yerde devlet dininden bahsedilir. O yüzden e, devlet dini diye farklı bir din okullarda camilerde gündemdedir. Hani e, dine karşı din, İslamizasyon. E, yani e, Kur'an'ın Allah'ın dinine karşı işte mevcut e, kanunlara uygun Diyanet dini. E, öğretmenlikte de daha farklı problemler vardır. Çocukları, nöbetçi öğretmenler veya sınıf öğretmenleri Atatürk'e e, heykeline karşı işte tapma merasimlerine götürürler. Bunun ne ile nasıl izahı olacak? Derslerde, din dersinde bile e, Allah'ın sözlerinden daha fazla Atatürk'ün sözlerine e, ne yapılır? Referans gösterilir. Şimdi de öyle mi bilmiyorum. Bizim gençliğimizde öyleydi. Din dersi kitaplarının üzerinde kocaman bir Atatürk'ün resmi bulunurdu. Evet. Yani nasıl bir din bu daha kitabın kapağına bak, içini görmeye gerek yok. Putları reddeden bir din değil, putların daha kapağında sana selam verdiği bir din, Atatürk dini, ee, yani böyle bir dini öğretecek bir öğretmen, ee, Atatürk'ün cenneti varsa tabi ki cennetine alır. Yok değilse, kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevmesinden öte sevdirmesi var. Ee, onun e, gösterdiği bir dini dini anlatması var. İşte bir bir yazar öyle yazmıştı. Bu din benim dinim değil. Kapağına da din dersi kitaplarının resmini koymuştu. Evet. Bunlar da en risklik görevlerdir. Ayrıca yine memuriyetler içerisinde vergi tahsildarı ile alakalı yani maliye memurları, e, sabıtalık. çizgi e, insanlara zulmetme açısından haciz memurları e, en başta gelir yine bu diğerlerinden sonra. Bunlar da bir müminin yapamayacağı işlerdir. E, evet. Tüm memurluklar aslında e, bir müminin e, bir mümin için tavsiye edebileceğimiz değil, tersine e, yapmamasını ısrarla öğütleyeceğimiz e, alanlardır şimdi yıkmak zorunda olduğunuz bir devletin görevlisi olacaksınız. Efendim onun ihya edilmesine, onun senin vasıtanla eksiğinin tamamlanmasına, onun çarklarının senin vasıtanla çevrilmesine sebep olacaksınız. Yani peygamber Ebu Cehil'in yönettiği bir devlette memur olacak veya bir Müslüman'a memur olarak orada çalışmasına müsaade edecek. Ebu Cehiller'in emrinde putperest bir yönetime katkıda bulunsun diyecek. Nasıl düşünülemez bir şeyse mümin de herhangi bir resmi görevi düşünmez, düşünmemelidir. Yıkmaya çalışmıyorsun, hiç olmazsa yapmaya çalışma. Güçlendirmeye gayret etme. Allah'ın indirdiği hükmetmeyen yani zalim bir düzen. Sen bununla nasıl uzlaşır, buna nasıl yardımcı olur, nasıl katkıda bulunursun? O sana nasıl maaş verir? Seni sevdiği için vermiyor tabi. Seni kullandığı için. Yani bir müslüman kadar zillete boyun eğmez. Evet. Düşmanlarını bu kadar dost kabul etmez. Evet. Memuriyetler arasında tekrar edeyim. Böyle biz e, fark görürüz ama hiçbir memuriyeti de tasvip etmeyiz. E, birbirlerine eşit görmemekle birlikte Müslümanlar hem ekonomilerini düzeltmeleri için hem izzetlerini, onurlarını ele geçirmek için hem Atatürk'ün resminin altında kravat takarak işte bir beyat edermiş gibi devlete boyun eğerek bu zillete katılmamaları gerekir. Her şeyden önce özgür olmalı insanlar. Hizmet, kulluğun içinde bir yer teşkil ederse ancak geçerlidir, meşrudur. Yoksa e, hizmeti genel olarak ele alırlarsa, alınırsa, kulluk da onun içinde bir yer edinirse bu gayrimeşru bir durum arz eder. Biz e, hizmet etmek için e, kulluktan taviz verecek bir durumda olamayız o zaman hizmeti kutlaştırmış oluruz. Kulluk için yaratıldık. Yani e, haram olan bir konuda farzın terk edildiği bir durumda hiçbir kimseye hizmet filan edilmez. E, bu gayrimeşru bir anlayıştır. İşte e, gülen mi ağlayan mı cemaati e, evvela AK Parti ile problemlerinden yok paralelliğinden filan değil, yanlış bir din anlayışından dolayı hesaba çekilmeli. Kimse bu hesabı yapmıyor. Yok paraleldi paralelde onlarla ilgili şeyler. Ve AK Parti'nin ekmeğine yağ sürecek şekilde eleştiriliyor. Aslında tevhid dininin içini oydukları için bizim hesaplaşmamız onlarla olmalı. Onlarla ve onun gibi başka zihniyetlerle. Yani onlar insanlara hizmet için cehenneme bile gitmeyi fazilet gibi sayarlar. Baş açmayı da hizmet içinse önemsiz görürler. Veya diğer tavizleri de. Böyle bir kulluk olmaz. Bir Hizmeti kulluğun önüne geçiren bir din anlayışı, muharref bir din anlayışıdır. Evet. E, niçin söyledim bunu? İşte memuriyetlerde vesairede hizmet öne çıkar. Allah'a kulluk değil. Bugün insanlara Müslümanlara hizmet edilecek bir zaman diliminde değiliz. İslam'ın önü kapanılırken, önüne bir sürü duvarlar çekilirken İslam'a hizmet edilmeli. İslam'a hizmet de ancak hakkıyla Allah'a kulluk yapılarak olur. Yoksa tağuti kurumlarda onların emriyle e, İslami bir hizmet filan olmaz. Evet, yine şiddetli bir başarısıyla bu konuları anlatmaya çalıştım. E, Başarılı anlatım, başarılı bir anlatım olmuyor genellikle. Ee, ama derdimi anlattım en azından. Ee, evet. Ee, bugün cami görevlileri ve e, memuriyetle alakalı olayın inanç esaslarıyla bağlantısını kurarak e, yüzeysel de olsa bilgi vermeye çalıştım. Allah'ın memuru olalım aziz kardeşler hür olalım. Efendim düşmanımızın askeri olmayalım. Bugün evet. Onlardan ne yardım ne hizmet ne emir almaya kalkalım. Mümin azizdir. Kafirleri veli kabul etmez. Onları baş edilmez, edinmez. Onları amiri olarak görmez. Onları kendisiyle eşit bile görmez ki amiri olarak görsün. Eşit olarak görmez, eşit olarak görür. Evet, ee, kafirleri. Ee, o yüzden onların e, emrinde e, bir müminin zillet içerisinde yaşaması e, bu hayat için değmez. Evet, Onuru, onurumuzu ortaya koymamız lazım. Müslümanca geçim yolları temin etmek lazım. İçinizde herhalde memur filan yoktur ama belki gençlerden üniversiteyi bitirip de memur olmak isteyen çevrenizde veya kendinizde öyle düşünenler varsa e, bu yolun doğru yol olmadığını hatırlatalım onlara. Evet.